Malum telefonlar artık akıllı hocam. E, işlerinde e, farklı farklı platformlardan e, yararlanabileceğimiz programlar var. E, Kur'an-ı Kerim kayıtlı ise şayet bu akıllı telefonlarda. Kişi bu telefon ile birlikte lavaboya girebilir mi demişler. Evet, e, akıllı telefonlarla e, lavaboya girilebilir. E, bunda herhangi bir sakınca yok. E, efendim e, kayıtlı işte... E, Telefonun içerisinde Kur'an-ı Kerim kayıtlı veya bir cüz kayıtlı olabilir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı kayıtlı olabilir. Hı hı. Netice itibariyle biz onu cebimize koyuyoruz. Böyle hiç kimse Kur'an sayfasını tutarak, telefonda tutarak giriyor mu lavaboya? Ya. Girmiyor. Bir vesvese içerisinde olmamak lazım. Şimdi ne yapıyor efendim? Burada telefonunu cebinden çıkartıyor. Bakın şu anda herhangi bir şey gözüküyor mu bu ekranda? Yok. Gözükmüyor. Kur'an-ı Kerim gözüküyor mu? Gözükmüyor. Dolayısıyla... Kapalı hükmünde. Yani. Tabii kapalı hükmünde. E, hatta mesela Kur'an-ı Kerim, küçük Kur'an-ı Kerim olsa bizim cebimizde. E, her zaman için bazen e, orada bekçiye verme şeyi olmayabilir. E, cebimizde kapalı olsa... Veya bir sayfa, Kur'an sayfası cebimizde kapalı olsa bununla girilemez mi? Girilebilir. Çünkü kapalıdır netice itibariyle. Veya işte Allah yazan kolyeler falan oluyor. Böyle içine atar, gömleğinin elbisesinin içine atar. Bununla girilemez mi? Girilebilir. Zaten bir Müslüman da saygısızlık kastı olsa Kur'an'ı yanında taşımaz. Yani. Kur'an'la onun ne alakası olabilir? Dolayısıyla bir Müslümanın böyle saygısızlık kastı yok. Biz bu işi biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Aynen öyle hocam. İnşallah. Yani bu da biraz ince düşündüğümüzden kaynaklı ne evet. olabilir diye biz öyle düşünelim.